Yahu semadan ayet indirecek değil ya zaten sohbete çıktık onu da söyleyeyim de sonra da işte geçtiği kadar söyleriz, karar veririz. Mesele Ahmet'imizle ruhan kucaklaşmak değil mi? Bu azı Nasihat, Kapıcağımızın biti, tamiri bitince inşallah gene kürsüye çıkacağız Müslümanlar. Gene sohbetlerimde devam edeceğiz Rabbimiz nasip ederse. İmam-ı Azam Hazretleri, küfede büyük bir cemaatın,